Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Size ciddiyden hitap ediyorum Hacı kardeşlerimiz dünyanın dört yerinden hacca gelmiş olanlar ömrülerini haçlarını yaptılar bir kısmı hükmelerine döndü bir kısmı Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin Mescidi Saadetine ziyarete Efendim onlar da yavaş yavaş üzerinde dönüyorlar Allah ibadetlerini kabul eylesin efendim e, tekrarına nasip etsin? hiç hac ömre yapmamış olanlara Efendim bu güzel ibadeti, bu ibretli, bu haşmetli, bu muazzam, bu seşam ibadeti yapmayı, yerinde bu manevi güzellikleri görmeyi misaf Efendim bugün e, Cuma konuşmamda Enes R.A.'s'ten rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerifle başlıyorum. E, doğrusu kitabın e, sayfalarını Kur'an olarak çektik şöyle. bu Buradan çıktı, herhalde bunların çıkmasında da hikmetler olabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ele ukhirukun anil ecved El ecvedu, Allah, el ecvedu, Allah, el ecvedu, Allah ve ene ecvedu, veled-i Adem ve ecveduhun min ba'di ve cülün <gülüyor> Alime ilmen fe neşere ilmehu yubatı yevmel kıyameti ümmeten vahdehu ve racülü cade bineftiti fîse bilillah hattâ yühten Salak-ı Resulullah fi makar eri kemakar. Efendim, e-la Ben size haber vermeyelim mi? Haber vereyim mi? Manasla da tercüme edilebilir Türkiye'ye. dikkat dikkatli olun, nitelessiz olun, tüm dikkatlerinizi toplayın. İşte şey haber veriyorum. Manas'ta gelebilir. Efendimiz böyle konuşmasının benim başından ambeye satıyor dikkat dinlesinler diye bazen böyle başlardı sözlerine. Bakın dikkat edin gözünüzü açın size bir şey haber veriyorum. Ela Yani en cömert kimdir size onu haber vereyim. Yahut da dikkat edin bak size en cömert olanı haber veriyorum. Anlatınız. Efendim, tabi Arkasından o soru veya ikaz, fedaat-ı tebbi kullanılmasıyla bir uyarı cümlesinden sonra buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El-Ecvedullah El-Ecved yani el en cömert olan Allah'tır. Bu sözü iki sefa teşrar buyuruyor. El-Ecvedullah el, el Efendimiz El-Ecved müpteda Allah hazır oluyor. Allah'ın elifi elbisi, vasım, temze-i vasım olduğundan el-ecvetullah demek lazım. Yahut da el-ecvet Allah, el-ecvet Allah, el-ecvet Allah diye, böyle iyice anlaşılsın diye isim cümlesi, böyle okumak mümkün olabilir. Evet, üç defa söylemesi, herkesin iyice anlaması için, en cümbet olan Allah'ı da rahatsız ediyoruz. Allah'a da rahatsız ediyoruz. Yutfuyla, ile hep ile kullarına Neler ihsan ediyor, neler ihsan ediyor, neler bahşediyor, neler lütfediyor, neler neler Saymakla dikkat ihsanı kadar nimetler hem de aynı anda sayılamayacak kadar çok nimetlerin hepsini bahsediyor. Her anlık hayatının onun Sayısız hizmetlerinin dilekçesi. Yaşamamız ayakta durmamız, aklımızın çalışması, gözümüzün görmesi, kulağımızın duyması, dilimizin söylemesi, elimizin tutması, efendim, olmamak, kör olmamak, çöre olmamak, sağır olmamak, efendim sıhhatli olmak, ayakta durabilmek, efendim aslıyenü olmak, efendim, yemekler, içecekler, ağaçlar, çiçekler, meyveler, temiz hava, bir oksijen, her şey her şey nimet. Allah'ın cömerti tabi. Efendim e, bu kadar şeyi bahşeden Rabbimiz, alemlerin Rabb'i, her şeyin Rabb'i. Rabb'in kendi şeyin ve nevi ki her şeyin sahibi ve Rabbı Allah-u Teala Hazretleri Hadi en cömertli olduğunca cömertliğini efendim bahşettiği, tezcih ettiği bir kulların da en çok hanbeden kullar olması gerekir. O yüzden Allah-u Teala Hazretleri'ne ben dua ediyorum diyor ki Ya Rabbi beni ammadi'nden e, çok hanbedicilerden çok hamdeden kullandılar eyle yani bir defa elhamdülillah diyenlerden değil de bu lütufları efendim her görüşte her seznikte her düşünüşte çok çok hamdedenlerden elde ediyorum ahirette de zaten en yüksek makamda olacak olan insanlar hamdü en çok olanlar olacakmış Allah'ın bize gürfettiği çeşitliği sayısı sonsuz kesim daimi efendim nimetlerle hamdü senalar olsun en cömert o biz e elhamdülillah onun kuluyuz. Kulluğu bizim için en büyük şeref. Onun bizim razı olması bizim için ne kadar izzet, ne kadar zevlet, ne kadar saadet, ne kadar büyük Yusuf. Elhamdülillah en cömert olan, en hamil kâhidin olan, en nehametli olan Efendim, evet, evlanın kulluğunu biliyoruz ve ona şükür koşmadan, şükürtükse de herhalde İslam dini üzere onun razı olduğu, kabul ettiği, doğru, bozulmamış, dezemel olmamış inanç sistemi e, İslam dini üzere ona iman ediyoruz. Ne kadar güzel. bu Kuta tapmıyoruz, başka tapmıyoruz, batıma tapmıyoruz, ağaca tapmıyoruz bir takım vahmıklara tapmıyoruz ayak gülüse tapmıyoruz neri göre yaratan bizi yaratan aleminin Rabbine ibadet ediyoruz ne sonra buyurmuştu Efendimiz bu hadis-i şerifin devamında Efendimiz ve eme ecüveti veledi Adem Ademoğullarının en cümertinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın çok büyük kutuplarına masaj ettikçe çok olağa düştü çok cüce bir şahsiyet. Efendim kendisi çok mütevazı fakat allah Teala Hazretleri emrettiği zaman efendim de doğruyu söylemesi gerektiğinden doğru olan evsafını, güzel olan evsafını söylerdi. Ben şöyleyim, ben buyurun diye e, sordukları zaman cevabını verirdi ve ama övünmek yok derdi. Yani Allah elime de yaptı. Gerçeği söylemek bağımında şey yaptı. Gerçekten Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz son seneki cömert bir insanı, ekip görünmemiş bir insani zaten adam olanın en cömertliğinin denesi e, gösteriyor ama Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını incelediğimiz zaman onun hayatındaki o manıslarını, lütuflarını efendim okudukça bunu çok da hayret ettiğimizi görüyoruz. Mesela dersen şey, yeni bir güzel kaftan yaptırmış, elbise yaptırmış ve şunlar senranmelerinden özellikle getiriyor takım ediyor. Bir peygamber hanemiz Kendisi güzel, elbisesi de çok güzel. Çok yakışıyor. Derken sağa daha bedenlisi geliyor ya, rastır bu elbiseyi şey bana versene. Çok tatlı geliyor. Hatta influencer'lara tekler yazıyor. Efendi hediye edilmiş Biraz şimdi diye böyle hemen neden istedin? O da boyunca Bükür diyor ki yani ben öldüğüm zaman kabrime beni bununla koysunlar da şefaate eriyim, azaba uğramayayım dedim diyor. Bir keresinde bir kabileden gelmiş olan bir beri belevi, e, köylüsü yani, tekat koyunlarını görmüş. Aman demiş, kadar besleyin, ne kadar güzel koyunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok beğendim demiş. Evet, çok güzel, yarısını bak bunlar çok güzel koyunlar. E, çok beğendiysen al hepsini. Hepsini mi ya rasyonlar? Evet hepsini. Bütün sürüye almış, kabilesine götürmüştü. Kabilesinden sabahleyin yoksul çıkan bir insan atan bir sürüye önüne katıp gelince tabii bir olay, herkes hayretler içinde kalmış. Düşünün ya bunları nereden buldum, nereden çaldım? Bir şey düşünebilir yani derse. Nasıl oldu böyle bu kadar sürüye nasıl sahip oldu? diyor ki muhammed Mustafa verdi Allah'ın Resulü, Resulullah verdi, o verince fakir olmaktan korkmayan bir insanın verişini veriyor. Evet burada bir sır daha ortaya çıkıyor, Esra-ı İlahiyeden bir ilahi sır ortaya çıkıyor ki allah Teala Hazretleri'nin imanı çok kuvvetli olan en cömert olur, efendim çünkü çömertlik yaptıkça Allah'ın yerine daha fazlasını vereceğini bilir. İmanının gereği olarak çimrelik yapmak, elini kapatmak efendim Allah için verir. Allah için verdikçe de Allah faydalanacakları ona daha çok verir. Bu bir ilahi sınır. Bilendirilir, bilmeyen çimrelik yapar. Çimrelik yaptığı malı da sağdan soldan tenebk edilir. Çünkü Allah'ın razifelendirdiği gösterdiği mülak vardır. Allah'ım da var. Alçım dümdük al, kalanın de alçım dümdük al, kalan diye dua ederiz. Ya Rabbi, cömertlik yapana malına kat kat fazla, verilden fazlasını istemeyine daha çoğalsın malı. Cömertlik yaparım da malının kalanı orada kalanı ver, malı azalımsın dümdük yapsa param azalmasın diye ama malım dümdüm. Efendim sen onu azalt diye dua edermiş. Hadi Allah böyle yapar. O bakım da ciddiği ciddiği, ciddiği. Ve işte bu mükellerde de gördüğü gibi Efendimiz her şiiri verirdi Ashabı'da. Her şiiri verirdi. Yanına ne gelirse, efendim yığınla altın gelse bir sofranın üstüne döktürürdü, avuç avuç dağıtırdı, toplumuna hizmet olsun diye, ikram olsun diye etrafındaki o fukara ifade edildiğine sahibi sıla bana şey hep dağıtıldı. Sabah yerini akşama yanında tutmaz. Akşama kadar dikirirsin. Akşam geleni sabaha yanla çıkartmazdı bizelim dağıtır. Böylece yarının kendisinin sanmış, taşımadığını, yarının rızkının da Allah'ın kendisine yeni tane olduğunu gösterir. Efendim, demek ki en Encümet Allah Teala'nın eseri nedir? La şeksen la rey söyleyeceğiz. Ondan sonra da insanoğlunun, Adem oğullarının, evet Adem'in neslinden gelen düşmüş olan şu insan cinsinin en celali de şeref eşrefi mahlukat olan, ekrem-i küll olan efendim, şimdi eşraf olan peygamberler ailesidir. İkinci sözlük bu peygamberler ailesinin Kur'an'daki ikinci bu üçüncüsü ve ecved gımmin va'di yani ademoğullarının benden sonra encevel ve cülün alime ilmen ve ilmehu bir adamdır ki ilimleri öğrendi ve öğrendiği ilimleri halka yaydı öğretti yubatü yevmel kıyamete zünmeten vahdehu o kadar kıymetlidir ki kıyamet günü bahçü badelmez olduğu zaman bir dakika zaman çok kimse başlı başına bir hizmet olarak bağış olunur. Yani çok özel bir kişilik. Çok değerli bir kişilik. Yani özel muamele yapılıyor. Yığınların içinde ikişe katışa değil. Özel bir hizmet olarak bağış olunur diyor. Allah Teala Hazretleri bizleri onlardan eylesin. Sizin de, sizleri de yetiştirdiğimiz çocuklar da böyle halifeler eylesin. Yani İslam'ı bilen İslam'ı öğreter. İslam'ı öğretmek için her türlü gayretleri gösteren hicünlü demeyip İslami, gösteriyor hukuku selamı akaidi her neyse yani miras hukukunu vesaireyi efendim isteyenlere ilgi edebilmek lazım öğretmek lazım Allah haline eylesin, Fatih Efendi çok mücahit çok efendim değerli bir kusura koca vardır. Efendim, o İslam hoca mübarekliğinizindir, ilimle sevdirdir. O İslami ilimden okutulmadığı yasak olduğu, imamat toplumlarının olmadığı, efendim muhatapalı devrede, efendim okuturdu. O, onu anlatanlar diyorlar ki, mübarek ilimlerde gelmiş, efendim bir grup öğrenci demişler ki, hocam biz de ilim öğrenmek istiyoruz ama işte ve şey durumumuzdan, iş durumumuzdan dolayı. Hiç vaktimiz müsait değil. ancak gizliliğin seher vaktinde gelebiliriz, gelelim mi, buyurun gelin demiş. Yani sabahtan açma üzerinde izin öğretiyor ama gizliliğin uyusu uyuyacak. E, o zaman ötekiler bir şey öğrenmek istiyorlar, başka zamanları yok, onlara da gelin diyor, buyurmuş. Çoğu kimseleri yetiştirmiş, Efendim, herkes memnun, hatta çok meşhur kimseler, onun yani siyasi vatan da, onun meclislerine gidip, onun bilgini öğrenen e, insanlar var, biliyorum içimlerini. Bir de ziyaret yani işleri başkan, orada yüce şeyleri tuttuğu şey vardı. Efendim, sandığımız vardı. O da anlattı. Efendim, şeylere kızardı. Böyle e, bir şey, yıhlara, yani şeylik tartıyanlara kızardı. Sıra Hoca var. Beni diyor, elinden tuttu. Efendim, elinden tuttu bizzat. Efendim, e, bir dergaha getirmiş. Efendim, hocalarını da teslim etmiş. Ee, yani o da yani, tahmini, hakiki, iyi ayırtığını gösteriyor. Demek ki insanların en önemli kimmiş Peygamber Efendimiz'den sonra İslami ilimleri öğrenip ilimleri öğrendikten sonra güzelce o ilini insanlar arasında yaymaya çalışan kişi kıyamet yüzü tek başına bir cümle olarak hakim olduğunu yazmış. Ne kadar güzel. E, kendimiz eğer ilimde bu kadar Paya elde edemeyelimse çocuklarımızı öyle yetiştirmeye çalışalım. İnsülibiyetinin en önemli unsurlarından birisi cezahılarından biri elde edebildik. var mı yok mu? Bunun en değerli özelliklerinden birisi dini ilimlerin yayılmasının serbest olmasının, öğretilmesinin serbest olacaktır. Hocalar öğretebilir, isteyen öğretebilir, isteyen sütleyebilir. Geçtiğimiz yaz aylarında Amerikan yönetimi bir genelge yayınladı. Herkes inancında inancındadır, serbesttir. Bu inancını seferde takip edebilir, inancına göre giyilebilir. Efendim başını öpsebilir sakal bırakabilir masasının üzerinde dinin tabunu yer yani bul aynı şekilde ununabilir geç dinin tabunu başkalarına kelsin edebilecek Müslüman değildir e, gelin Müslüman olun desem de kimsi de, de, de, de, de. suç olmaz çünkü onun hakkı da doğru bildiği başkası da Allah sana kuvvet Amerika'da kavuş çıktı ben de arkadaşlara dedim ki ya bunu biz şeylerde oku. Amerika'ya geldiğimiz zaman da ses verebilir. Şunun İngilizcesini, resmi, damgalı, müdürlü, antepki başlıklı kağıdıyla size temin edin de dergilerimizde ne süredeli herkes bir şifat olduğunu efendim bakan kilimcinin imzasıyla benim gerçek bir dergi olduğunu anlatsın. Demek ki en cömert Allah'tır. En cömert Allah'tır. En cömert Allah'tır. Ademoğullarının en cömerti de benim. Yani Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Aleyhisselam benimdir demişim söylüyor. Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'den sonra da insanların en güzel kimdir? İslami izinleri öğrenen, alim olan, sonra da öğrendikleri anlatamıyoruz. İşte bu izin bu kıymetinden dolayı elhamdülillah biz ne yaptık? İlk önce camide vaazlar veriyoruz. E camide vaaz verir de camide olup takıyordur. Alınan sonuç kaçıyoruz. Caniye 800, 900, büyüktü. ama yine bir e, üstünde kalabalık bir cehamız içinde Sonra ne yapalım dedik. Yani Dergi çıkartalım. Sevgilerimiz çıkarttık. İslam dergisi, kadın aile dergisi, sanat dergisi, anjene dergisi, çocuk dergisi. Efendim, ve bunlar elbette Allah'ın yüzünden, yüzünden Yıllardır efendim bakarıyla değişiyorlar. Hakkısı güzel, yazıları güzel Takdir topluyorlar dua alıyorlar, sevap kazanıyorlar Sonra ne yaptık Dergiler ayrılabiliyor İnsanlar da eline geçiyor diye efendim, Radyoya eline bastık Elhamdülillah radyolarımız ödül alıyor Bilginleşti önemli Ne çözülecek? Herkes öğrenecek, yemeği öğrenecek Ahlakı öğrenecek, sürüsü öğrenecek Ayetleri, hadisleri öğrenecek Sevabı öğrenecek, silahı öğrenecek İyi şeyleri yapacağız, iyi insan olacağız. Bu çok önemli. Allah aziz etleri hepimizi bu ruhsla devletle Hadis-i şerifin sonunda da buyuruyor ki Efendimiz, ve racülüm cadet-i nefsili fî sevilillah hatta yubdâllî. Bir de şu adamdır ki, yani âlimi önde saydı, bu cömertlikte kendi bedeniyle cömertlik yaptı. Yani kendi bedenini ortaya koydu. Efendim e, kendisi kurban etti. Allah yolunda efendim şehit oluncaya kadar ikmanlarla çarpıştı diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki şehidi alenden sonra sıraladı. E, sıraya koydu. En cömert Allah'tır. En cömert Allah. En cömert Allah'tır. Amin. Ondan sonra adam onların cömerti demin dedi kendisi için her gün peygamber öferdirizdir, amen davet saksa öğretir. Ondan sonra en cömert ilim öğretip ilmini dağıtan, neşreden, öğreten kimse kıyamet günündür. Başlı başına bir ümmet muhabbeti görecek, öyle iltifatan varsa olacak. Ne mutlu öyle alim olanlara, ne mutlu öyle alim evdatlar yutuştiren babalara, annelere, toplumlara bir de kendi nefsini kurban edip, kendi nefsini cömertçe harcayan, Allah yolunda öldürün, kadar, şehit oluncaya kadar efendim, çarpışan mücahit kişidir diye söyledi. Bu da cömertlerin, cömertlerin bir canını veriyor çünkü. Cömertlik kaç çeşittir? Üç çeşittir. Ya parası varsa parasını verir, cüzdanını açar, efendim, külletli bir para verir, fakat iyi sevindir, Allah razı olsun işte tamam bu parayı alın efendim. şimdi şöyle yapacağım böyle yapacağım kömürümü alacağım efendim dışarı ayarından kurtulacağım gıdamı alacağım açlıktan kurtulacağım efendim elbise alacağım soğukta üşümekten kurtulacağım falan tamam böyle mal cömertliği derler. çok e, güzel bir cömertli mağazalarının parası olmaz ama hizmete koşturur böyle kardeşlerimiz var ya arabası var arabayı kullanıyor kendisi hanımı da iyi bir hanım Allah selamet versin Zeyi hanımını arabasına alıyor. Efendim nereden bir istek olursa oraya gidiyor İslam'ı anlatıyor. Şu kasaba bu şiir. Burası yakın seneden Zeyi şoförlük yapıyor. Hanım da oraya gidiyor. Hanımlar arası toplantılar. Güzel efendim hakim toplantıları. Güzel vaazlar. Çalışmalar oluyor. Ne kadar güzel. Bu da nedir? Yani bedel üzlettir. Ee, bazıları böyle şoförlük yapıyor. Bazısı efendim caminin e, mati işlerini yapıyor. Bazısı İslami bazı işlerde koşturuyor. Tamam. Koşturma görmüş. Buna da en cömertli derler. Mal cömertli en cömertli. Bir de bu hadis en son olarak e, şey yaptığı dışarı suyurlar nedir? Canını Bir sonra da can cömertli denler. Buradaki bu dördüncüsü can cömertidir. En cömertli insan diye Seyvanlar Efendimiz ama kendisinden sonra bu şeriften önce alimi bildiriyor. Çünkü alim olmazsa, ilim olmazsa, İslami ilimler öğretilmezse İslam öner. El-ilm-i hayat-ı İslam buyuruyor Peygamber İlim İslam'ın hayatıdır. İlimin musluklarını kapatırsanız, ilmin yollarını tekarsanız, alimleri tutturursanız, efendim, ilim öğretilen müezzeseleri yıkarsanız, İslam ölür. Bazı İslamcı diye böyle yapmak istiyor bazı ülkelerde. Ama Allah'la savaş. Allahu Teala hüccet eder. Böyle yanlış hareket edenlerin hadi bu yanlışlıklarından dolayı dünyada ahirette cezalarını uğrayacak. Ama biz ne yapacağız? Efendim çocuklarımızı doğru yönden büyütmek. İyi yönden büyütmek, öyle bir Ne kadar seviliyorum çocuklar efendim. Bilanço ibadetleri bu seneki birincisi, başörtümen Frencikız'ın elhamdülillah var, Frencikız'ın çalışmış elhamdülillah Müslümanların yüzünü ağaçlıyor imanlı olduğu için efendimler ben güzel sağlamış, seviniyoruz efendim Kıpta e, uzmanlık sınavı oluyor bakıyoruz bir dindar kardeşimiz birinci, birinci oğlu vermiş, lüfanımızdan bir kardeşimiz seviniyor, elhamdülillah işte, Müslüman böyle sinirli işte başarılı kazanıyor, bakıyorsunuz, uluslararası yarışlarda derece kazanı veriyor kardeşlerimiz. Ötekiler hayrallık yaparken, efendim futbol peşinde efendim, dersleri ihmal ederken, okuldan çıkarken, hatta hatta efendimden duydum şimdi bu eroin kullanmak, esrar kullanmak, ilkiyatları kötü ilkiyatları, kötü insanlar liselere, ortaokullara indirmeye çalışıyorlarmış. Evet. Birçok ailelerden şikayetler geliyor yani çocuklarının böyle aldatıldığına dair böyle şeylere uyuşturucuya alıştırıldığına dair tabi bizim milletimizi sevmeyenler bizim nesillerimizi bozmaya çalışıyorlar biz de elhamdülillah nesillerimizi ecdada layık efendim Kırıl kırıl, hafa sağlam insanlar olarak işlemek istiyor. Onun için sezere içildiği zaman bile ben hoşlanmıyorum ve söylüyorum. Açıkça bu ki sezereyle diğerinizi mahvediyorsunuz. Bu bedel size emanet ne olur bunu işleyin diye efendim, arkadaşlara söylüyor. Bu güzel hadis-i şerifi iyi tutun. En cömert Allah'tır. Allah'a şükürünü güzel yapın. Allah'ın size verdiği nimetlerin kadrini, kıymetliğinin şükrünü edar edin. şükrün en güzel fiili şekli ibadet yapmaktır. Yani şükretse ki insan Allah'ın kulluğu güzel yapmaya devam edersen fiilen şükrediyor demektir. Söz olarak da elhamdülillah ve şükreti billah ama asıl şükür Allah'ın nimetlerini bilip ona güzel kulluk etmektir. Yiyip yiyip de iftar onun için isyan etmemeye, Allah'ın o karşı biz de efendim, güzel kılık yapmaya çalışacağız. Bugün. Peygamber Efendimiz de Ademoğlunun oğullarının en cömert olduğunu beyan buyuruyor. Biz de onun cümleti olduğumuzdan, onun cümleti denilmesine sırtlıklar olduğumuzdan ne yapacağız? Biz de cömert olacağız. Allah yolunda ilim, irfan için efendim, güzellikler çoğalsın diye, Müslümanlara hizmet olsun diye seslerin ağzını açacağız. Bol bol hayır yapacağız, cömertlik yapacağız. Peygamber Efendimiz'in yolundan yürüyeceğiz. Ondan sonra kendimizi çocuklarımızı alim yetiştirmeye gayret edeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in en cömert alimlerdir diye rütbe onlara geliyor. Ondan sonra da eğer istiklalimize, istiklalimize efendim kasıt ediyorsa efendim, bir kadın insanlar, bir takım devletler efendim, onlara karşıdan kafa sağlam yapacağız. Halk meydanından savaş meydanından Efendim Allah yolunda can feda etmekten çekilmeyiz. Askerle seve seve gideriz. Şehitliye gibi bahçesine giren gibi güne oynaya gideriz. Efendim, vazifelerimizi aşk ile şey bile yaparız. E, askerlik efendim, şeyinde içerisinde bir saat daha fazla durmak bizim için daha çok cevap kazanma vesilesi de içeriz. Efendim Allah yolunda nöbet tutan insanın gözümeceği enlem ateşi dövmez diye efendim bile şey bile nöbet vazifelerimizi alırız. Ben askerlikler, böyle cinder kardeşleri hatırlıyorum. Başkalarının nöbetleri onlar nöbetten kaçmak isterlerdi. Bunlar nöbet almak isterlerdi. Daha çok nöbet tutuyoruz ve daha çok cevap kazanırız diye. Evet. Çocuklarımızı Evet, kendimizi bu hadis-i şeriflere göre güzel bir şeriflerine dikkat edelim birinci hadis-i şerif bu kendini kardeşlerim üç hadis-i şerif okuyacağım diye düşünüyorum her sonuçmamda onun için iki hadis daha aynı sayfadan okuyorum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki elâ uf-sirukum yih hayrı küm yişerikum hayrı küm meyyurca hayruruz ve yuh menur şerruruz ''Ve şerrutun men la yulca'' ''Hayruduz vela yul'' ''Memik şerrutun'' ''Hirmizi ki sağlam kaynak'' ''Hasem ve sahih'' Hadis-i şerif diye de Tavsik bu hadisin sağlam olduğunu Değer Ebu Kureyre radıyallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ki Peygamber Efendimiz, ''Ela uferitun bi hayrutun min şerifin'' ''Sizin şerriniz, en kötünüz kim, en iyiniz kim? size haber vereyim mi? Dikkat edin, gözünüzü açın. çok dikkat, efendim, bir senebbi olun ki, de bu konuda bilgi vereceğim. Sizin en hayırlısı kim, en şerriniz, en kötünüz kim? Ne bilgiyeceğim. Hayır Sizin en hayırlınız, ben yürüt ya hayruhu ve yürgeni şerruhu Kendisinin hayırı, hayır beklenen kendisinden, hayırı umulan kendisi. eee sen emin olman, yani bunun güve zarar dokunmaz bu hayırlı insandır, güvenilir bir insandır diye hayırı da, hayırı beklenir, şerrinden emin olur, yani yapmaz bu adam böyle, iyi adamdır denilir. İşte bu, sen hayırlı insandır. Yani herkese sorduğun zaman, bu nasıl adamdır, bunu tezgahtar alayım mı, kaçıyer alayım mı, kazama oturtayım mı? Tamam, otobüsü bilirsin bu param yokla yever, Hayır, hayırlı bir insandır, kötülük yapmaz. İşte böyle olursa bir insan, tabi bu katkı yerine, yani, ben bir olarak görelim tabi içerisinde yok. Yani hayırı tahmin ediliyor, servis yoktur diye düşünülüyor. Bu insan en hayırlıdır. Etrafta bu izlerini uyandıracak bir, bir hayat geçirir, alnı açık, herhangi kalbi temiz, içleri kırır, herhangi kimseye kıyanet etmez, kimseyi aldatmaz, doğruluktan ayrılmaz, hiçbir düştükten yılmaz, ne ise en hayırlısı budur. En şerli, en kötü dedikleri insanların şerit neler yuca, hayırlı neler neler şey yapıyor. Kendisinden bir hayır umulmayan yapmaz ya o adam hayır. kesinlikle yine böyle hayır umulmayan ama şerinden konulan kişidir. Hiç güvenilmez o adama her türlü kötülüğü yapabilir bir hayır çıkmaz, iktisat olmak lazım. Allah Allah nasılsın? bir anda çok kötülük yapabilin. Gelinen insan kötüdür. Çünkü halkın sesi halkın sesidir. Çevresi, komşuları, halk, onun hakkında o süsle varmışlarsa bir takım izlenimlerden sonra varmışlardır. İkışlarından, bir, bir takım tecrübelerden sonra oraya ulaşmışlardır. Bu adam da hayır yok. Bundan hayır çıkmaz. Ama tehlikeli bir şey var. Sonun yüzüne gülsün birbirine bakma, intihal ettiğine bakma, aman kardeşim onunla iş yapma, aman kardeşim dikkatli olur. Emliyorsa bir imtihansızdan, tamam o da sektöre den, işi bırakmamış, emli efendim dedi. Malgünden istifalinin ne cevap Allah teala icabet eder, yürüs güvenilir, umulur, sevilir olmaz diye düşünen İslamlar ne Efendim, herkese faydalı olmak nasıl eylesin. Üçüncü hadis-i geçiyorum. Efendim aynı sayfada bunun altında. Ela uqtirusun bi hayrün nasir <gülüyor> ve şerrün nasir. İnne min hayrün nasir racülem amire fise billahi ala zahri terefihî. Ev ala zahni ba'irihi, ev ala kademeyli, hatta yeşkiye inne şiraren nâse, racilen, haciren, ceriyen, yakra'u kitaballah, velâ yeravî ilâ şeyin minhû. Ebu Saîd da ve daha başta e, Ahmet İbdi Han'dan ve daha başta Fenerbahçe'den rivayet edilen 13. Üç, Hadis-i Kerim. Size insanların en hayırlısı kimdir, en kârlısı kimdir, haber vereyim mi diye tercüme Ya da insanların en hayırlısını haber veriyorum dikkat olun gözünüzü açın, hüseyin efe olun. İnsanların en, en hayırlısı, en kârlısını şimdi anlatacağım. Beni dinleyince hak olabilir. İmle min hayrın nasir. İnsanların en hayırlı olan insanlar tabi ki isti. hayırlı insan olabilir. Misal olsun bir şey yapıyor. İnmil hayrından ki hacil. Bir adam ki hamile silsileci Allah yolunda iş görür. Allah zahri Efendim atının sırtında. Efendim Yahut Allah zahri bayiridi. Yahut efendim sevesinin sırtında ev alâ kademehî yahut yaya iki ayağının üstünde fi sevilillah iş yaptık hatta yekih'il mevti ölüm gelinceye kadar buradan ilk anlaşılan cihattır demek ki atına biniyor veya sevesme biniyor veyahut yaya olarak kim sevilinler ya, deden en hayırlı o insanlardandır anlayın. demek olabilir tabii e, hayırlı icra sadece cihat değildir Efendim öğrenmek öğretmek teki hattıdır. Efendim insanlara faydalı olmaya çalışmak da Efendim Allah yolundadır. Efendim acı ömrüye gitmek de Allah yoludur. Bunların hepsini bilmek şamil olabilir bu ifade, hepsini kapsayabilir. Yani Allah yolunda iş görüyor. Nasıl? Atabine, devreye girer veya yayalar koşuyor, ölüm geliyor. İşte, hayırlı işler çeşitleri çoktur. Her birisi yaparak İnsanlar en şerlisi kimdir? öyle bir adam acilat, vezulen, acilat, kıskıfjurlar günahla acil gitirir, geriye şey kutsa, evet şeyi, e, ve şey demek yani pervasız demek, acil, acilliği yapmakta da korkmuyor açıkça pervasız, evet kıskı bir kıskıfjurlu günahını izlemekten çekinmiyor, astus müslükiyse hatta Yakla o kitabı Allah, Allah'ın kitabını da belki biliyor okuyor ama وَلَا يَرْعَو۪ي اِلَا شَيْءٍ مِنْهُ Kur'an'ın ahkamından, buyruklarından hiçbirisine hiç uydurmaz kendisini, Efendim onları icra etmek. Evet bazı insanlar okurlar Kur'an-ı Kerim'i, kimisi öylesine okuyor, kimisi öylesine okuyor diyelim hiç de düşünmeden Kur'an-ı Kerim'in içinde ahkam var. Kur'an-ı Kerim'in emirleri Allah'ın emirleri orada yazılı olan emirler Allah-u Teala Hazretleri yalan söylemeyin, rastızlık yapmayın, lima etmeyin, efendim faiz yemeyin, efendim sömürmeyin, efendim dedikodu etmeyin, çekiştirmeyin bir sürü emirler var Allahu u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlara hayat veren, toplumlara can veren Eğerin toplumlarını güçlendiren, dünya ve ahiretinin saadetini sağlayan insanların evinde saadetini sağlayan, hatta vücudundan saadetini sağlayan emirler var. Her yönden paydala. Şirin olarak paydala, toplumsal olarak paydala. Yeni basınla paydala, o yeni basınla paydala. Özellikle ev odaları uyumak lazım. Okuyor veya kendisine söyleniyor. Eğer ama hiçbir şeyi yanlış hiç Allah'ın emirlerini tutmuyor işte. Bu da insanın en şerbetidir diye bildirmiş. Aziz ve Muhterem kardeşlerim. Elhamdülillah Müslüman değil miyim? Elhamdülillah Müslüman. Yani Türkiye'de ben Müslüman değilim diyecek insan çok azdır diye düşünüyorum. Yani insanı inkar eden, efendim ben Müslüman değilim diyebilen, belki bazı insanlar varsın, belki yoktur. Yani en kötüsü bile gene Elhamdülillah Allah'ın varlığına inanır eserler ve efendim İslam'ın hakikati olduğuna inanır. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilir ve peygamberlerin Allah elçisi olduğunu bilir. Bu yüzden böyle çok büyük sorunlu böyle Efendim yalnız bu Müslümanlar, La Müslüman da İslam'ı dinliyorlar. Kur'an-ı Kerim'i seviyorlar, Resul başlarına koyuyorlar. Herkesinlerinde Kur'an-ı Kerim vardır. Birisi vefat ettiği zaman Kur'an okurlar. Hoca çağırırlar. Evlenecekleri e, zaman aman e, dini nikah olsun diye merasim yaparlar. Bunlar hep imanın azametinden fakat Allah'ın emirlerinden Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emrilerinden veyahut da Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri. Hadis-i şerifler Allah'ın emrileri Peygamber Efendimiz Allah'tan akılarla Peygamberlik etmiyor sözleri sözler, hak sözlerdir. İşte onları dinlemesi lazım. Maalesef bazı insanlar böyle e, İslam'ı çok atakî, çok tatî, çok güzeysel, çok böyle iktidai, fasık bir şekilde algılıyorlar, e, anlıyorlar. anlıyorlar. Efendim, hem günaha devam, hem İslam'a devam gibi İki üst, iki beraber yapmak istiyorlar. Olmaz. İyi Müslüman olmak lazım. Tam Müslüman olmak lazım. Efendim, Bir öyle bir öyle olmamak lazım. Dönmemek lazım. Ne abarttık sonra doğruluktan diriştikten ayrılmamak lazım. Çünkü İslam, ikicimiz, İslam sadece bir kaynağıdır. İslam'a cahil de karulmak lazım. Allah teala cahillerimizi, cahil kardeşlerimizi uyandırırsın, uyandırsın. Alim bilgili edilsin iş yapar. Efendim, bilenlere de, bildiklerini de uygulamaktasınız. Ağahınız varsa kadar yapabilirsiniz. Evet. Dileriz ki doğru iyilik, her hat din, bütün cihana hayır olsun. Herkes efendim Allah'a güzel kulluk etsin. Sözünde kalmasın, öldürme kalmasın. Efendim, fitne kalmasın, fesat kalmasın, kavga kalmasın, gözyaşı kalmasın. Şu alem İslâm, bütün insanlık âlemi, işte efendim, hep bu güzel hallere sahip olsalar da, bu su vahiyen olsalar, temennimiz budur. Allah-u Teala izleyicilerini dildi, bu yanıt müslümanlardan eylesin. İslâm'ı güzel uygulamayın, son çocuğunuzda güzel müslüman yetiştirmeyi üzere nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'ı berkâh.